Abdülbuntakim kardeş ee, okuduğunuz ayet Enfal suresi 29. ayetti ee, burada eğer siz Allah'tan korkarsanız Allah subhanahu ve teala sizin için size bir furkan verir. Ey yani hakla batılı birbirinden ayırt edebileceğiniz bir basiret verir. Peki bu Allah'tan korkma nasıl olur? Yani soru böyle anlaşılıyor. Yani adam Allah'tan korktuğu halde Furkan sahibi değil şeklinde anlaşılıyor. Gerçekten günümüzde hem Müslümanları böyle görmek mümkündür. Ancak bu Allah'tan korkma, bakınız mesela Hristiyanlardan da Allah'tan korkan vardır, Yahudilerde de vardır veya başka din mensuplarında da vardır. Yani Allah'tan korktuğunu kendince oluşturduğu, kendi akidesine göre Allah'tan korku içerisinde Ancak bu Allah'tan korkma, Allah subhanahu ve teala'dan korkma, gerçekten istikamet üzere olunursa, istikamet üzere olunursa ancak yerini bulur. Yani örnek verelim, yani şeytan aleyhun ne'ale demin ifade ettik, ondan çok bahsettik diye yine bu örneği vereceğim. Allah'tan korkmadığından mı ona büyüklük tasladı? veya kibirlendi. O gerçekten Allah'tan korkan birisiydi. Ancak kendisinde bir pay gördü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam En'am Suresi 153. ayeti hatırlarsak Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam bizzat bu ayeti tefsir ediyor. Yani Allah'tan korkma ancak Allah Azze ve Celle'nin belirlemiş olduğu ölçülere bağlı kalınarak, sırat-ı müstakime bağlı kalınarak, doğru menheç üzere oluş olarak ee, oluşması mümkündür. Örnek veriyorum. Huşu diyoruz. Huşu. Huşu dediğimiz şey, yani kalpte beliren lezzet. Yani Allah'tan korkmayla olan veya ibadetle oluşan lezzet. Ancak hiçbirimizin huşusu bir diğerimize benzemez benzemeyebilir yani bu anlamda sizin kalbinizde hissettiğiniz lezzetle efendime söyleyeyim başka birinin kalbinde duyduğu lezzet aynı olmayabilir dolayısıyla havf da bunun gibidir yani korkmak da bunun gibidir şimdi her korkan gerçek manada sakınmış mıdır Korkmuş mudur bu hayatında edindiği menhecle belli olur. Yani e, furkan sahibi olabilmek hakla batılı birbirinden ayırt edebilecek bir basiretin verilmesi bununla mümkündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor yere toprağa düz bir çizgi çizdi. Yanına da kısa, küçük çizgiler çizdi. Ve dedi ki, هذه sirat-i mustakim, başka bir rivayette, هذه sebilillah, işte bu Allah'ın yoludur dedi. Ve innehum subul, diğer yolları da göstererek, o kısa çizgili yolları göstererek dedi ki, bunlar da yollardır dedi. İşte dedi bu yolların her birinin başında birer şeytan oturur dedi. Her birinin başında birer şeytan vardır ve sizi bu yollara çağırır. Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söyledikten sonra şu ayeti okudu. En'am suresi 153. ayeti. فَاِنَّ هَذِهِ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُهُ İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz. وَلَتَّتَّبِعُ السُّبُولَ Başka yollara uymayınız. Bachkayollara, ui uymayınız. Wel, dat is het. bikum dat is het. Wel, dat is Velika Wel, dat is het. Dat is het. Dat dikkat ediniz. Dat is het. Dat is het. Dat Dalik vasakum işte Allah size böylece öğüt veriyor, hatırlatıyor. Leallekum tattakoon. Olur ki sakınırsınız. Ey olur ki korkarsınız. Dikkat edin ayete. Demek ki Allah subhanahu ve taala'dan hakkı ile korkmak, hakkı ile muttaki olmak, hakkı ile sakınmak üzerinde bulunduğumuz menhecle alakalıdır. Ey sırat-ı müstakim üzere olmakla alakalıdır. Çünkü gerçek manada muttaki olabilmenin yolu bu yol üzerinde olmaktadır. Halbuki az önceki bahsettiğim hadiste, Abdullah İbni Mesud'un haber verdiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok yol olduğunu söylüyor. Ancak bu yollar şeytanların yollarıdır. Çünkü şeytan Allah'a Ahit verdi şeytan dedi ki şeytan dedi ki sağlarından sollarından önlerinden arkalarından yaklaşıp her türlü ey ne yapıp edip bunları bu yoldan saptıracağım. Adam o şeytanın yollarının bir tanesinin üzerinde bulunduğu halde Allah'tan korktuğunu söylüyor. Hatta başka bir ayette diyor ki aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın ey şeytanın yolu olduğu halde sizi Allah ile aldatanlardan sakının diyor. Dolayısıyla burada o menhecin, o yolun belirlemiş olduğu prensipler, ilkeler, her ne ise bu ilkelere sımsıkı sarılmak gerçek sakınmayı ortaya çıkartır. He, eee. Öyle sormuşsunuz e, Furkan alimlere verilir, avama değil gibi bir anlayış batıl mıdır? Yoksa Furkan da derece derece derecedir. Ne kadar iyi sakınılırsa Furkan da o nispette olur mu diye sormuşsunuz. E, ben şöyle söyleyeyim size buna cevap olacak bir e, hadis söyleyeyim. Hani diyor ya Allah bir kulunu sevdi mi onu dinde ince anlayışlı kılar. Öyleydi değil mi? Bu metni böyleydi. Yani o kişiyi Furkan sahibi yapar. Dolayısıyla doğrudur. Bu kişinin ilmiyle orantılıdır. İlmi ve ameliyle orantılıdır. Yani kişinin ilmi ve amelleri arttıkça bu anlamda kendisinin o ince anlayışı, o hakkı batıldan ayırt edebilme yeteneği kendisinde o ölçüde ilerler. Dolayısıyla ilmin farz olması veyahut e, efendime söyleyeyim yani kadın erkeğe farz olması ve ilimle amel etmek ve benzeri hususlar biliyorsunuz kalbe katkı sağlayan hususlardır. Kalbe katkı sağlayan hususlardır ve insanlarda bu ölçüde bu ölçüde Furkan sahibi olurlar. Yani Allah Azze ve Celle bir kulunu sevdi mi dedim az önceki hadiste. O kulu nasıl sever? Allah Azze ve Celle kimleri sevdiği bellidir. Yani kişi salih amellerinden ötürü Allah onu sever. Veya efendim örnek veriyorum o kişinin gayretinden ötürü onu sever ve bu sevmiş olduğu şeyler sebebiyle Allah Azza Ve Celle o kişiye lütufta bulunur ve onu ince anlayışlı kılar. Dolayısıyla bununla ilgili, "Dalik'e vassakum" Allah size böylece öğüt veriyor. "La allekum olur ki sakınırsınız ifadesi dikkat ediniz tamamen menhec'e bağlıdır. Ey bu menhec de Adem Aleyhisselam'dan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bellidir. Bütün enbiyanın üzerinden geçtiği menhecdir. Sırat-ı Mustakim'dir. Bunun dışında kim takvayı başka bir yolda ararsa, kim ortaya atılmış sapıklık ve hurafelerde, bid'atlarda gerçek manada sakınacağını e, sanarsa, kesinlikle şeytanın aldatması içindedir. Ben size söyleyeyim mesela, ben örneklerini de görüyorum, sizler de görüyorsunuzdur. Mesela, Allah tabiliyor, abid kimseler tanıyorum ben. Yani bu adamlar beş vakit cemaate gelen insanlar. Ben böylelerini tanıyorum. Fecr namazına bakıyorum ki mescide geliyor, şuraya bir şu, şey. Bu adam salih ameller yapıyor, yani öyle görünüyor. Ama mensubu olduğu tarikatın şeyhini, İnanır mısınız? Allah'ı sever gibi seviyor haşa vekelle. Yani bu nasıl Allah'tan korkmadır? Onun vardığı sonuç, yani bu menheçten yüz çevirmesi batıl bir takvadır. Batıl bir takvadır. Yani bu kişi Kur'an ve sünnete uyduğu ölçülerde, Kur'an ve sünnete uyduğu ölçülerde nasibini alır. Haktan yana alır. O duygu kalbinde belirir. Ancak batılı kalbine yerleştirdiği ölçülerde de gerçek duyguya zarar verir ve böylece çarpık bir menheç üzerinde bulunur. Dolayısıyla akidemiz akidemiz amellerimiz kalple birebir bağlıdır. Aleyhisselam diyor ya Kalpte diyor bedende diyor bir et parçası vardır. Eğer o ıslah olursa bütün vücut ıslah olur. O ifsad olursa bütün vücut ifsad olur. O parça ey o komutan kalptir diyor Ali aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz kalp ıslah oldu mu e, bütün vücut ıslah olur. Ama ben diyorum ki işte kalp komutandır ancak bedenin yapacağı ameller kalbi ıslah eder. Yani komutan düzgün olduğu için askerler düzgün. Ey e, askerler düzgün işler yaptığı için komutan ifsad olmuyor. Bence böyle bakalım. Çünkü gerçekten birbirleriyle bağlantılıdır. Eğer böyle olsaydı e, beden ile yapılan amellerin Ee, anlamı kalmazdı ya da bunun kalbimize olan katkısı e, ihmal edilmiş olurdu veyahut e, bu am ameller hafif görülürdü halbuki biz biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapılan her salih amel diyor Aleyhisselatü Vesselam yani bir kul salih amele devam ettiği sürece kalbinde nurdan beyaz bir damla oluşur o, o nokta git Zittikçe o kalbi kapsar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla o, o nokta kalbi kuşattığı zaman o kalp rakik bir kalp olur. Yani hassas bir kalp, yumuşak bir kalp, titreyen bir kalp, Allah'tan korkan bir kalp. Az önce ifade ettiğimiz gibi alisat Vesselam kalbini göstererek Allah'tan korkmanın yeri burasıdır diye buyuruyor. Dolayısıyla o halde bizim sürekli teyakkuz halindeki şeytana karşı teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. E, o kalbi korumak için. İkincisi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi masiyete devam ettiği sürece yani günah işlemeye devam ettiği sürece o zamanda kalbinde siyah bir nokta oluşur ya da her işlenen günah kalbe düşen Siyah bir noktadır. Elinize bir A4 kağıdını alın. Onu da böyle kalemle elinize bir tükenmez kalem alın veya kurşun kalem. Tık tık tık şöyle nokta nokta vurun vurun vurun vurun gittikçe o noktaların bütün o kağıdı kapladığını göreceksiniz. Yani vurduğunuz her noktada e, siyah bir iz kaldığını göreceksiniz. Ve böylelikle o bembeyaz kağıdın renginin değiştiğini, Bunu kalp üzerinden düşünecek olursa kalbin katılaşıp kasvetleştiğini, artık hiçbir şeyden ibret almadığını, Allah'tan korkmadığını, Allah'ın ayetlerinden etkilenmediğini, hiçbir husustan etkilenmediğini görürüz. Dolayısıyla işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği veya yine Aleyhisselatü Vesselam, Bir başka hadiste diyor ki die in de hedding is, die in de hedding is, die in de hedding is, die in de hedding is. Ik heb hem met hem gezet, in is Diyorlar ki, is ja, Rassul wa-salam. Kim ay Allah alayhi wa Ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. die ben en ashab mijn, op de weg die gingen, gingen. Ben en ashab yol yani Is Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar razı olduğu ve sonunda cennet olan tek bir yol vardır. O yolda ashabın üzerinde olduğu yoldur. Bu sebeple burada ne yapılır diye özellikle bir ibadeti ön plana çıkarmanın bir anlamı yok. Ben sadece şunu ifade ediyorum. Eee İslamı bir bütün olarak ele alıp maruflara sımsıkı sarılıp masiyetlerden de kaçınmak, Allah Azza Ve Celle, Allah Azza Ve Celle'nin bizleri mükellef tuttuğu konularda hassas olmamız gerekmektedir. Kulluk iki türlüdür. Az önce kalple ilişkisini de haber verdim. Kulluk iki türlüdür. Bir Allah Azza Ve Celle'nin emirleridir iki ayaktan oluşur. Birisi emirler, o biri yasaklar. Ey Allah'ın emirlerine bir bütün şeklinde Kur'an ve sünnette ifade edildiği şekliyle ve ashabın da bunu anladığı şekliyle anlayıp sımsıkı sarılmak, iki yine Allah azza ve celle'nin yasaklarından sakınmak. <gülüyor> Şimdi bir yine soruluyor. Denmiş ki ilham ilham ne demektir? Dini açıdan ilhamın bir bağlayıcılığı var mıdır? Vahiy ile ilhamın farkı nedir? Valla e, ilham yani tam olarak şu an herhangi bir şeye bakmadan söylüyorum. Bendeki, bende çağrıştırdığı şeklini ben söyleyeceğim. Yani kişinin kişinin bir konuyla ilgili kalben kalben e, kalben hislerinin yoğunlaşması yani bir şeyin kendisine ilham olundu denir ya yani böyle diyorlar halk dilinde bunda din dindeki yeri nedir onu da inanın tam bilmiyorum yani şu manada bilmiyorum hani var da bilmiyorum manasında söylemiyorum ben eee çok da dinle alakalı bir husus olmadığını düşünüyorum bunun. Dini açıdan ilhamın bir bağlayıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu ilham, bu ilham Kur'an ve sünnete dayanarak yani vahye dayalı bir şekilde bir konuya vakıf olmaksa hani bir müçtehidin elindeki delillere bakarak buradan bir sonuca ulaşması ve kalbine ulaş e, doğan husussa bu anlamda itibarını yine vahiden alan şey olarak görürüz. Ama ilham ilham efendime söyleyeyim e, o bazı sapıkların buna dayanarak buna dayanarak bunu vahiy gibi göstermesi veya bunu Allah'tan göstermesi gibi hususlarsa Bunu zaten tamamen reddediyoruz. Dolayısıyla vahiy ile ilham birbirinden farklıdır. Vahiy sadece enbiyaya verilir. Sadece enbiyaya verilir. Dolayısıyla ilham kişinin içine düşebileceği e, bu anlamda da her türlü insanın kalbine doğacak husustur. Dolayısıyla bunu da doğru anlamak için Yani bu ilham denilen şeyi doğru anlamak için yine kalbin ıslah olması gerekir. Çünkü kalbi bozuk da olsa her insana doğabilir, e, ilham doğar diyebiliriz. Evet. E, Takva ile nifak bir arada olur mu? diye bir soru var. Eee takva ile nifak bir arada olmaz takva ile nifak bir arada olmaz elbette soru devam ediyor kişinin dış görüntüsü takvalı ancak iç hali nifak olur mu bu aynen işte münafıkların hali budur zaten onları münafık yapan şey kalplerindeki nifaktır zahirlerindeki zahirlerindeki takvalı görüntü onları münafık olmaktan çıkartamadı. Ama yer değiştirelim, bunların yerini değiştirelim. Dış görünüş itibariyle bu adamlar e, fasık görünselerdi veyahut dış görüntü itibariyle muttaki görünmeyip de yani böyle normal bir sıradan insan olsalardı ancak kalpten ifak olmasaydı ne olurdu? Takva kalpte olsaydı işte takvanın yeri orasıdır. Demin ifade ettiğimiz gibi yani dış görüntü değildir. Yani gerçek manada aslında takvanın yeri yüzümüz, sakalımız, çarşafımız yani örtümüz, isbalimiz veyahut uzun uzun secdede durmamız değildir. Asıl itibarıyla takvanın yeri kalptir Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. Ancak kalpten ötürü bedene hükmetmesi gerekir. Ama bedeni esas alıp e, kalpte de bu yoksa o zaman o bedenin yaptıklarının kalbe hiçbir faydası yoktur. He, bu hal nasıl tespit edilir kişi tarafından? Valla işte batini bir mesele olduğu için yani kişi kendisiyle ilgili değil mi? Nasıl tespit edebilir bunu? Yani Benim kalbimde nifak var mı yok mu anlamında kendisiyle ilgili bunu nasıl tespit edebilir? Kişi kendisini bilir aslında. Yani ee, nasıl diyeyim? Yani gerçekten siz beni benim kadar tanımazsınız. Siz beni benim kadar tanımazsınız. Ben de sizleri sizin kadar tanımam. Kişi en güzel şekliyle kalbini bilir. Ancak ben öyle hatırlıyorum ki bu soru yaklaşık bir sene önce kadar yine bu soru soruldu. Yine siz sordunuz kardeş. Kayıtlarda geçen ben baktım böyle soru cevap kısmında aynı soru vardı. Ve biz bu soruya cevap vermiştik. Biz bu soruya cevap vermiştik. Ee, hatırlarsanız orada şunu söylemiştik tabiinden birisi diyor ki ben otuz kadar sahabeye rastladım. Hepsi de ben münafık mıyım endişesini taşıyorlardı. Yani sahabenin hali budur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu imandan sayıyordu. İşte bu imanın kendisidir diyor Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla yani kişi bazen böyle kendi amellerinin azlığından Veya yaptıklarının azlığından veyahut bir masiyet işlediği zaman kendisine böyle bir şeyi telkin etmesi ondan nifak olduğunu göstermez bilakis bunu imandan ötürü yapar. soruyu okuyayım sesli okuyayım inşallah takvada riya olur mu yani kişi kendi yalnız başına ibadet ederken aklından geçen bazı şeyler sebebiyle riya düşer mi adam yalnız haldeyken birilerinin kendisinden razı olduğu düşüncesi geçiyor e, halbuki adam yalnız ibadet yapıyor aslında bu riya değildir buna riya demek doğru olmaz bu vesvesedir Çünkü tek başınadır. Kafasından geçen bu düşünceler yine biliyorsunuz. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki kişi tek başına ibadet ediyor. Özellikle mesela namazdayken şeytan gelir. Şeytan geliyor diyor ki ona. Hinzip isminde bir şeytan diyor ki sen sen diyor şunu yapacaktın, bunu yapacaktın. Şunu hatırlatır, bunu hatırlatır. Dolayısıyla kişi tek başına Ee, olduğu zamanlar başına gelen hal işte birileri tarafından seviliyorsun veya beğeniliyorsun gibi bir takım şeyler bunlar vesvese kapsamına girer riya kapsamına girmezler. Riya ancak birilerine beğendirmek maksadıyla bir şeyleri yapmaktır. Ancak bu vesvese nedir? Yine şeytanlandır Hemen bundan Allah'a sığınmak gerekiyor. Yalnız bu benim Sorunuza verdiğim son cevap olsun. Musa abi de e, geldi Allahu alem. Ya da mikrofonu size devredeyim çünkü bu kadar konuşmam gerekiyor. Çünkü dışarıdayım ben. Allah sizlerden razı olsun. E, yani vesvese, vesvese haktır. Yani bize evham midir derken, e, yani bu nasıl anlaşıldığına bağlı bilmiyorum ama vesvese yani. Hakka uymayan her türlü düşünce vesvesedir. Buna evham mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Yani ben şu an namazdayım. Namazımla meşgul olmam gerekirken, namazımla meşgul olmam gerekirken, işimi düşünüyorsam vesvesedir. Beğenildiğimi düşünüyorsam vesvesedir. Başka bir şey düşünüyorsa her şey, aklınıza ne gelirse. Dolayısıyla... Bundan Allah'a sığınmak gerekir. Bunun yolları yok mu? Bundan kurtulmanın yolları? Evet var. Bundan kurtulmanın yolları var. Biz bundan kurtulmanın yollarına bakacağız. Allah sizden razı olsun. Ee, en azından yani sözlü olarak ben burada geç saat olduğu için sözümü bitirmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Ve hadi ve allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik. ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.